Vahdetül vücut ne demektir? Vahdetül vücut varlık birliği demek kelime olarak. Yani bazı sofular kainatı o kadar gölge, hiç şeklinde görmüşlerdir ki varsa yoksa her şey Allah'tır. Sadece Allah görünüyor demişler. Allah'ın zikrine öyle bir kilitlenmişler ki başka hiçbir şey göremez hale gelmişler. Bir de materyalist vahdetül vücut anlayışı vardır ki o küfürdür. Yani Allah yok, varsa yoksa kainat var, Allah yok diyorlar. Bizim sofular ise Allah var, kainat yok demişler. Fakat bu fikir İslam'da ideal bir sistem ve inanç biçimi değil. Allah da var, kainat da var. Peki kainat Allah'ın ortağı olmuyor mu? Hayır olmuyor. Çünkü kainat Allah'ın sadece tecellisi ve gölgesidir. Yani kainat var ama gölge ve tecelli olarak var. Gerçek manasıyla yoktur. Kur'an kainatı var kabul ediyor. Allah'ın isimlerini onun içinde gösteriyor. Hülasa vahdetül vücut, sofuların içine girip de bazen çıkamadığı dar bir meseledir.